Abidiler Yolu Yazan İmam Gazali Seslendiren Ayhan Yalçın Tevfik ancak Allahındır derim Ey kurtuluş ve ibadet talep eden kişi! Allah seni muvaffak etsin. Evvela ilim talep etmen lazım. Çünkü ilim ibadetin aslı ve medarıdır. Bil ki ilim ve ibadet öyle iki cevherdir ki, mütefekkirlerin fikirlerinden, vaazların vaazlarından, öğretmenlerin öğrettiklerinden, musanniflerin tasnif ettikleri şeyden görüp duyduğun şeylerin hepsi onlar içindir. Hatta ilim ve ibadet için kitaplar indirilmiş, peygamberler gönderilmiş, gökler ve yer ve onlarda olan mahlukat da onlar için yaratılmıştır. Allah kitabında olan şu iki ayeti düşün. Onlardan birisi şudur. Allah, yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmış olandır. Emri, bütün bunların arasında durmadan iner. Allah'ın bunları yaratması, O'nun hakikaten her şeye kadir olduğunu, ilmiyle hakikaten her şeyi kaplamış bulunduğunu bilmeniz içindir. Bu ait ilmin özellikle ilmi tevhidini şerefine delil olarak kifayet eder. İkinci ayet ise, Ben cinleri de, insanları da başka bir hikmetle değil ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayette, ibadet etmeye çalışmanın ve ona yönelmenin lüzumuna delil olarak kifayet eder. Öyleyse her iki dünyanın yaratılışının gayesi olan ilim ve ibadetin sağlığını yücelt. Kul için vacip olan, bunlardan başka şeyle meşgul olmaması, sıkıntı çekmemesi ve başka şeye bakmamasıdır. Bilki ilim ve ibadetten başka dünye ve işler batıldır. Onlarda hayırı yoktur ve onlar fayda temin edilmeyen boş şeylerdir. Müzik Fazileti Bunu bildikten sonra yine bil ki ilim iki cevherin en şereflisi ve faziletlisidir. Bunun için Peygamberimiz, Âlimin abit üzerine fazileti benim ümmetimden en büyük birisi üzerine faziletim gibidir buyurmuşlardır. Yine Peygamberimiz, Âlim kimsenin yüzüne muhabbetle bir kere bakmak, Oruç ve kıyamıyla bir sene ibadet etmekten bana daha sevimlidir buyurmuştur. Yine Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennet ehlinin şereflerini size haber vereyim mi? Sahabe, evet ya Allah dediler. Bunun üzerine onlar ümmetimin alimleridir buyurdu. Öyleyse senin için anlaşılmış oldu ki ilim asıl olarak ibadetten daha şereftedir. Fakat kulun ibadetinin ilimle beraber olması lazımdır. Eğer böyle olmasa ilmi heba en mensura olmuş olur. Çünkü ilim ağaç, ibadetse o ağacın meyvesi gibidir. Şeref ağacıdır. Çünkü o asıldır. Ancak faydalanmak ağacın meyvesiyle hasıl olur. Bu takdirce kul için ilim ve ibadetten her ikisi için nasip vardır. Bundan dolayı Hasan-ı Basri, İlmi öyle bir şekilde isteyiniz ki ibadete mani olmasın ve ibadeti de öyle isteyiniz ki ilme mani olmasın demişlerdir. Bu böyle olunca kula her ikisi de beraber lazımdır. Şüphesiz ilim başka şeyleri tekattüm etmede daha eftaldir. Çünkü o ilim asıl ve rehberdir. Bunun için Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. İlim, alemin imamı, amelse, İlmin tabi cemaatindir. Böylece ilim kendisine uyulan asıl oldu. İki şeyden dolayı da onu ilmi ibadete takdim etmen lazımdır. Birincisi, senin için ibadetin sağlam ve noksansız yapılmasıdır. Muhakkak öyle mabudunu bilip sonra ibadet etmen sana vaciptir. Onu Allah'ın isimleriyle, sıfatı zatiyesiyle, kendine vacif ve muhal olan sıfatlarıyla bilmeyen kimse nasıl ibadet yapabilir? Bazen Allah'a sığınırız. Ona muhalif sıfatlarla itikad edersin. Bu sıra ibadetin boşuna yetmiş olur. Biz bunu i̇hya ülüm Kitabül Dinin kitab bölümünde Su-i beyan ederken bu bozuk itikadın büyük tehlikesini anlattık. Emredildiğin şer'i vaciplerin farzları yapman için onların yapılması hususunda lazım gelen şeyleri de öğrenmen üzerine vaciptir. Neyi edildiğin şeyleri de terk edilmen için onları da yine bilmen vaciptir. Yoksa mahiyetini bilmediğin bir taati nasıl yaparsın? O nasıl yapılır? Onun nasıl yapılması lazım gelir? Yahut günah olduğunu bilmediğin günahlardan nasıl kaçınabilirsin? Ta ki günaha düşmeyesin. Şer'i ibadetleri, temizlik, namaz, oruç vesaire gibi ahkam ve şartlarıyla bilmen vaciptir ki bunlarla o ibadeti yapasın. Çok kere temizliğini, namazını ifsad eden ve bunları sünnete muvafık olan halinden çıkaran bir işi senelerdir yapmış olur. Fakat bunun farkında olmayabilirsin. Çok kere de sana müşkil bir iş arz edilir. Onu soracak kimse bulamazsın. Sen de onu bilmediğin için öğretemezsin. Sonra bu işin aslını geçen şer'i ibadetlerde olduğu gibi kalbi ve batıni amellerde tevekkülü, teslimiyeti, ayır ve şerre razı olmayı, sabrı, ihlası ve yakında inşallah bahsedeceğimiz şeyleri bilmen lazımdır. Gazap, bitmeyen arzu, riya ve kibir gibi şu işlerin zıttı olan ney yedilmiş şerleri de terk etmen için bilmen lazımdır. Bunlar bir takım farzlardır ki Yüce Allah peygamberinin lisanıyla aziz kitabında bunları emretmek ve zıtlarını ney etmekte şer'i delil vaaz etmiştir. Nitekim Allahu Teala artık ancak Allah'a güvenip dayanın, gerçekten iman etmiş kimselerseniz Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Yalnız ona yönel, yani ona yalnız ihlasa yönel buyurmuşlardır. kül ve sabrın ehemmiyeti Namaz ve oruç üzerine şer nas hüküm olduğu gibi buna benzer şeyler hakkında da ayetler varittir. Sana ne oluyor ki namaz veya oruca yöneliyorsun da şu farzları tevekkül ve sabır gibi terk ediyorsun? Halbuki her ikisi de aynı kitapta bir olan Rabbin emretmektedir. Sen bunu terk ediyor ve bundan bir şey bilmiyorsun. Dünya muhabbetiyle kalbi dolan ve dünya nasibi eri için acele eden kimsenin fetvasıyla sen bunları terk ediyor ve bundan bir şey bilmiyorsun da bununla kötülüğü iyiliğe, iyiliği de kötülüğe çevirmiş oluyorsun. Bir kimse Allah'ın kitabında nur, hikmet ve doğru yol gösterici diye isimlendirdiği ilmi ihmal eder ve öyle bir şeye yönelir ki bununla haramı kazanır ve bu da onun için cehenneme sevk eden bir tuzak olur. Ey doğru yolu arayan kişi! Şu farzların ekserisini veya bir kısmını terk edip nafile namaz ve nafile oruçla meşgul olmadan korkmuyor musun da bu önemsiz şeylerle uğraşıyorsun. Çok kere seni cehenneme götürmeye sebep olacak şu günahlardan birinde ısrar ediyor ve Allah'a yaklaşmayı arzu ederek mübah olan yemeği, içmeyi ve yatmayı terk ederek yine lüzumsuz iş yapmış oluyorsun. Bunların hepsinden daha önemli olan arzularını esir etmendir. Uzun amel sırf masiyettir. Sen onu, arzuyu bazı yönlerden aralarındaki yakınlık ve farklılıktan dolayı cehaletin de hayırlı niyet olarak zannediyorsun. Böylece arzularını esir etmene hayırlı niyet işlediğini zannetmenle sabırsızlanıp rizayı terk ediyorsun. Bununla da Allah'a niyazda bulunduğunu zannedip bu sıra sırf riya içinde düşmüş oluyorsun. Bu halinle de Allah'a hamd sena veya halka hayra davet ettiğini zannediyorsun ve masîiyetleri Allahu Teâlâ'ya taat olarak sayıyorsun. Bundan dolayı azap olunacak yerlerde büyük sevap bekleyip büyük gurur ve çirkin bir gaflet içerisinde bulunuyorsun. Bu hal Allah'a yemin ederim ki ilimsiz amin edenler için şiddetli bir musibettir. Ilmin Ehemmiyeti Bütün bunlardan sonra zahiri ameller için onları ıslah veya ifsad edecek batini amellerle bir takım alakalar vardır. İhlas, riya, kendini beğenmek, başa kalkmak vesaire gibi. Bir kimse şu batini amelleri bunların zahiri ibadetleri tesirinin şekillerini, zahiri ibadetleri muhafaza etmenin nasıl olacağını ve batınî amelleri muhafaza etmeyi bilmezse onun için zahiri amelleri çok az olarak sahih olur. O, zahiri ve batını ibadetlerini fevk eder, şekavet ve sıkıntıdan başka elinde bir şey kalmaz. Bu da büyük hüsrandır. Bunun için Peygamberimiz ilmin sıfatı hakkında ilimle beraber uyku, cehaletle beraber namazdan hayırlıdır. İlimsiz amel eden, ıslah etmeden çok bozar. Buyurmuştur. Yine peygamberimiz ilim mesut kimselere verilir, ilham edilir. Azilerse bundan mahrum olurlar. Buyurmuştur. Yani ilim Allah'ın indindedir. Onun insanın bedvahlıklarından birisi ilmi öğrenmeyip sonra bedbaht olmasıdır. Bu hata ederek ibadette meşakkat çeker. Fakat çektiği meşakkatten başkası yanına kalmaz faydasız ilim ve amelden Allah'a sığınırız. Bunun için züht ve takva sahibi, ilmiyle amel eden alimlerin, himmetleri ve diğer insanlar arasında hasseten ilme ihtimam göstermeleriyle şanları yüce olur. Bu cümleden sana ilimsiz ibadetin sahih olmayacağı zahir olunca, o zaman ilmin şanını ibadete takdim etmek lazım gelir. İkincisi, İlmi ibadet üzerine takdim eden şey, Allah'tan korkmayı ve titremeyi tevdi eden faydalı ilimdir. Bundan dolayı Allahu Teala, Allah'tan kulları içinde en çok alimler korkar, buyurmuştur. Kim Allah'ı layıkıyla bilmezse, ondan layıkıyla korkmaz ve ona layıkıyla hürmet ve tazim etmez. Allah'ı bilmek, ona tazim etmek ve ondan korkmak ilimle olur. Öyleyse ilim, Allah'ın tevfikıyla bütün günahlardan men edici ve bütün taatin semeresi oldu. Kul için Allahu Teala'ya ibadette şu iki maksadın dışında başka bir şey yoktur. Ey ahiret yolcusu! Allah seni doğru yola irşad etsin. Her şeyin başı olan ilmi öğrenmen lazımdır. Allah fazl ve rahmetiyle tevfik sahibidir. Umulur ki şeriat sahibinden, resul Ekrem Efendimiz'den Allah'ın salatı ve selamı üzerine olsun, ilim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır şeklinde varid olan hadise farz olan hangi ilimlerdir ve ibadet için bunu tahsil etmenin haddi ne kadardır dersen, bil ki öğrenilmesi farz olan ilimler bütün halk için üçtür. Tevhid ilmi, Allah'ın birliğini öğreten ilim, sır ilmi, Bununla kalbi ve kalbe ait ibadetlere tahallük eden ilimleri kastediyorum. Şeriat, din ilmi. Bu ilimlerden her biri için farz olan son miktara gelince, Tevhid ilmi. Tevhid ilminden farz olan miktar, onunla dinin esaslarını, iman esaslarını bilmendir. O da Allah'ın alim, kadir, her şeye gücü yeten, mürit, her şey kendisinin dilemesiyle olan, Hay, hayat sahibi, mütekellim, zatına mahsus fakat keyfiyeti bizim için bilinmeyen bir konuşmanın sahibi, semi ve basir, görüp işiten ve tek olduğunu bilmendir. Hiçbir şekilde ortağının olmadığını, noksan ve zeval sıfatlardan münezze, hüdusa, sonradan var olmaya delalet eden sıfatlardan mukaddes ve kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu sonradan var olan her şeyden kıdemiyle başlangıcının olmamasıyla tek olduğunu bilmendir. Yine bilmelisin ki Hz. Muhammed onun kulu ve Allahu Teala tarafından getirdiği şeylerde ve lisanında meydana gelen dünya ve ahirete ait verdiği haberlerde onun sadık elçisidir. Sonra nübüvvet yolunun şiarı olan meseleleri de bilmen lazımdır. Kitap ve sünnete olmayan bir şeyle Allah'ın dininde bidat icat etmenden de sakın. Yoksa Allah katında büyük bir hataya düşmüş olursun. Tevhidin bütün delilleri Allah'ın kitabında mevcuttur. Büyük üstadlarımız, Allah onlardan razı olsun, dinin asını teşkil eden meseleler hakkında yazdıkları kitaplarda bunları, tevhidin delillerini anlattılar. Velhasıl bilmemekte tehlikeden emin olmayan her şeyin ilmini öğrenmek farzdır. Senin için onu terk etmen caiz değildir. Bu cümleler ne büyük sözlerdir. Tevfik Allah'tandır.'' kalbe ait ilimler Kalbe ait ibadetlere taalluk eden ilimden farz olan miktarsa onun ibadetin vaciplerini ve yasaklarını bilmektir ki bununla Allahu Teala'ya tazim, ihlas, niyet ve sağlam amel yapmış olasın. Bunların hepsi inşallah şu kitabımızda anlatılacaktır. Şer'i dini ilimler Şer'i ilimler için muayyen olan miktarsa şudur. Yapılması üzerine farz olarak tayin edilen her amelin ilmini, onu yerine getirebilmen için öğrenmen farzdır. Temizlik, namaz ve oruç gibi, hac, zekat ve cihat ibadetleri de farz oldukları zaman, onların ilimlerini de yerine getirmen için öğrenmen lazımdır. Eğer bu ibadetler farz olmazsa, ilmini öğrenmek de farz değildir. Şu, kulun tahsil etmesin gereken ilmin asgarisidir ki bunda asla değişme yoktur. Bu öyle tayin edilmiştir ki senin için mutlaka lazımdır. Eğer sen inanmayan bütün milletlerin fikirlerini iptal edip İslam için delil getirerek onları ikna etmen, bütün bidatleri iptal edip ehli sünnetin delillerini getirmek için tevhidin ilmini öğrenmen farz mıdır desen, belki bu farz-ı Fakat İtikadını düzeltecek miktarda dinin esaslarını öğrenmen üzerine lazım olan farzdır. Başkası değil. Tevhid ilminin teferruatını, inceliklerini ve bütün meselelerini bilmen de farz değildir. Evet, eğer iman esaslarında şüpheye düşersen bu durumun itikadına zarar vereceğinden korkulur. Bundan dolayı bu şüpheyi halletmen için ikna edici ilmi kelamdan imkan miktarı öğrenmen lazımdır. Muazara ve mücadeleden sakın. Çünkü bunlar sadece ilacı olmayan hastalıktır. Gücün yettiği miktarda bundan kaçın. Kim bunları yaparsa Allah rahmet ve lütufuna daldırmadığı müddetçe kurtuluş yoktur. Sonra yine bil ki her yerde ehli sünnetin davetçileri olursa şüpheleri hail ve bid'at sahiplerini de def eder. Yine kalbe ait sır ilminin inceliklerini ve kalbe ait acayip şeylerin açıklanmasını bilmen lazım değildir. Ancak sakınabilmen için ibadetini bozan şeyleri öğrenmen yine lazımdır. Kalbe ait şeylerden yapılması gereken ihlas, hamd, şükür, tevekkül vesaire gibi ibadetleri de yapabilmen için öğrenmen lazımdır. Bunun dışındakiler hariç. Alışveriş, ticaret, nikah, talak, cinayet gibi fakın diğer baplarını öğrenmen de lazım değildir. Ancak bunlar farzı kifayidir. Tevhid ilmi hocasız öğrenilir mi? Tevhid ilminden bahsettiğin şu miktar hocasız olarak elde edilir mi? dersen bil ki üstad, öğretmen, yol gösteren ve kolaylaştırandır. Onunla beraber öğrenmek daha kolay ve daha rahattır. Bunu hocasız öğrenmeyi Allahu Teala farzıyla dilediği kuluna ihsan eder. Onların muallimi de Allahu Teala'dır. Sonra bil ki şu ilim akabesi öyle bir akabedir ki bunlarla arzu edilen ve istenilen şeye nail olunur. Faydası çok, tehlikesi büyüktür. Ondan nice dönenler helak olmuş, niceleri o yola giderken kaymış, nice sapıktıkta olanlar da ondan şaşkınlığa düşmüş, nice cesarettiler, maksadına erişememiş ve nice bu yolda gidenler de Allah'ın tevfikiyle, az bir müddetle ona vasıl olmuşlardır. Diğerleri ise yetmiş senelik ömürde ilim akabesinde tereddüt içinde kalmışlardır. Bunların hepsi aziz ve sani olan Yüce Allah'ın kudretindendir. İlmin faydası ise kulun şiddetli ihtiyacı olan meselelerden ve bütün ibadetlerini üzerine tesis ettiği şeylerden, özellikle tevhid ve sır ilmi bizim zikrettiğimiz üzeredir. Rivayet edilir ki Allahu Teala, Hazreti Davut'a vahyederek, Ey Davut, faydalı ilmi öğren buyurdu. Hazreti Davut, Allah'ım, faydalı ilmin nedir dedi. Allah, celalimi, azamet ve kibriyamı ve kudretimin her şeyin üstünde olduğunu bilmendir. İşte bu, serti bana yakıştıran şeydir buyurdu. Hazreti Ali'den şöyle denildiği rivayet edilir. Eğer ben, büyüyüp Rabbimi tanımadan, Çocuk olarak ölüp ve cennete gitmiş olsaydım, buna sevinmezdim. Zira Allah'ı en iyi bilenler, ondan en çok korkanlar, ona en çok ibadet edenler ve Allah için en güzel nasihatte bulunanlardır. İhlasın ehemmiyeti. İlim akabesinin tehlike ve şiddetini söylemeden ilim öğrenmede ihlas üzere olmaya gayret et. İlim öğrenmen, marifet cihetiyle olsun. Rivayet cihetiyle olmasın, bil ki ilim talebinde tehlike büyüktür. Bir kimse hakkın teveccühünü, amirlerin onunla oturup kalkmasını temin ve bununla kendisine müsavi olanlara iltifat etmek ve dünyalık elde etmek için ilim talep ederse, onun kazancında hayır yoktur ve bu alışverişi de hüsrandır. Peygamberimiz, bir kimse ilmiyle iftihar etmek veya akılsızlarla münakaşa etmek ya da halkın teveccühünü kazanmak için ilim talep ederse Allah onu cehenneme sokar buyurmuştur. Beyazıt ı Beslami şöyle demiştir. Otuz sene cihat yaptım. İlim ve ilmin tehlikesinden daha şiddetli bir şey görmedim. Şeytanın süsleyerek sana söylediği şu sözden sakın. Madem ki ilim bu kadar tehlikelidir, o halde onu terk etmen daha iyidir. Bu söz sana ilmin terk edileceğinin daha iyi olduğunu zannetir misin? Kat'i olarak Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Miraç gecesinde cehenneme müttali edildim ve cehennem ehlinin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Sahabiler, ''Ya Resulallah, maldan mı fakir olanlar?'' dediklerinde Efendimiz, ''Hayır, ilimden.'' buyurmuşlardır. Bir kimse, İlim öğrenmezse ibadetini güzel yapıp layık olduğu gibi hakkını yerine getiremez. Bir insan ilimsiz olarak Allahu u Teala'ya gökteki meleklerin ibadeti gibi ibadet ederse yine zararlıdır. O halde araştırmakla, telkin ve tedrisle ilim talebinde gayret sarf et ve tembellikten sakın. Yoksa Allah'a sığınırız, sapıktığın büyük tehlikesinde olursunuz. Allah'ın sıfatları. Ulasa Allahu Teala yarattıklarında onun birliğine delil olan şeylere bakıp uzun boylu tefekkür ettiğin zaman bileceksin ki senin ve bizim Kadir, Alim, Hay, Mürit, Semi, Basir, Mütekellim, Kelam, ilim ve iradenin hadis sonradan var olmasından münezzeh, sonradan var olanların sıfatlarıyla vasıflandırmadan ve bütün noksan sıfatlardan mukaddes olan bir Allah'ımız vardır. Öyle ki, mahlukatı için caiz olan şeyler onun için caiz değildir. Halktan hiçbirisine benzemez. Halk da ona benzemez. Mekan ve cihetler ona ihata etmez. Hiçbir değişme ve hakkında layık olmayan sıfatlar onda vaki değildir. Hazreti Peygamber'in mucizelerine, Ayetlerine ve nübüvvet alemine baktığın zaman bilirsin ki o Allah'ın Resulü ve vahyi üzerine eminidir. Yine selefin ahirette Allahu Teala'nın kulları tarafından görüleceğine itikadlerinden olduğunu bilirsin. Yine bilirsin ki o Allah vardır fakat mahdut bir tarafta değildir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, mahluk ve müteferrik harfler ve sesler olmadığını da bilirsin. Çünkü eğer böyle olsaydı elbette mahlukatın cümlelerinden olurdu. Yine bilirsin ki mülkte âlemi süfiliği ve melekûtta ailemi ulvi bir şeyin ansızın hatıra gelmesi ve gözün kıpırdaması bile ancak Allahu Teala'nın kazasıyla, kudretiyle, irade ve dilemesiyle mümkün olur. Hayır, şer, fayda, zarar, ilim ve küfür yine Allah'tandır ve bilmelisin ki mahlukatta hiçbirine karşı o mükellef değildir. Birine sevap verirse bu fazlından, azat ederse adaletindendir. Peygamberimizden haşir, neşir, kabir azabı, münker ve nekir'in soruları, mizan, sıfat ve ahiret işlerine dair gelen haberleri de bilmen lazımdır. İşte şu itikatlar bir takım asıllardır ki Selefi salih'in itikatlarını bunlar almış ve bunları yapmıştır. Bidatler çıkmadan, sapıklıklar yayılmadan ehli sünnet bu itikatte toplanmıştır. Delilsiz olarak dinde bidatlerin zuhur etmesinden ve nefse tabi olmadan Allah'a sığınırız. Sonra kalbe ait amellere, batınî farzlara ve şu kitapta gelen anlatılan yasaklara bakmalısın ki onun ilmi senin için hasıl olsun. Sonra yine temizlik, Namaz, oruç vesaire gibi şer'i ibadetler yapman için mutajc olduğun şeylerin hepsini bilmelisin. Farzları eda ettiğin zaman ilimden mükellef olduğun şeyleri öğrenmen de üzerine lazımdır. O zaman ilimde ruzu sabiti bulmuş ümmeti Muhammed alimlerinden olmuş olursun. İlimle amel edip ahiretini mamur etmeyi yöneldiğin zaman cehaletten, taklitten ve gafletten uzak. Şuurlu olarak alim ve Allah için amel eden bir kul olursun ki senin için büyük şeref vardır. İlmin kıymeti büyük, sevabı da çoktur. Sen şu ilim akabisini okuyup bitirdin ve arkada bıraktın. Allah'ın izniyle hakkını ödedin. Allahu Teala senin ve bizim imdadımıza tevfik ve inayetiyle yetişecektir. O merhametlerin en merhametlisidir. Dünye ve uhre ve işerde olunan güç ve kuvvet bir tek Allah'tandır.